ما يهده الله فلا مضلل له وما يضل فلا هادى لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد نبيه ورسوله يا أيها الذين آمنوا تكلوا الله حق تكاثه ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون يا الناس الذي خلقكم من نفس وَخَلَقَ مِنْهَا زَجَّجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرَةً وَنِسَاءً ۖ الله الذي الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ إن الله إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ Şimdi geçen haftaki hocamızın yapmış olduğu ders o vermeyle alakalıydı. Müslümanın kendi tarafını seçmesi, onun demokrasiyi desteklemesi manasına gelmediğini, o anlamda olmadığını, ama tarafını da belli etmesi gerektiğine dair bir ders yaptı. Ee, bu ders internet ortamına koyuldu. Oradaki Dersten sonra işte bazı sitelerde, Facebook'ta falan verilen tepkileri gördüm. Bu tepkilerden sonra bu dersin bir nevi tekrarı gibi tekrar yapılması gerektiğini, üstüne basa basa tekrar bir daha bir daha yapılması gerektiğini anlatılması gerektiği kanaatine vardım. Tabi hocamız bunu bir saate sığdırdı aslında daha da çok süren bir ders. Biz de bunu tabii farklı yönleriyle yakalayabilirsek, koyabilirsek, anlatabilirsek daha güzel olabilir diye düşündüm. Bundan dolayı bu dersi bir nevi tekrar bir nevi farklı yönleriyle, bakış açısıyla tekrar sunma gereği hissettim. Ne kadar artık o da verilen tepkilerden dolayı. Gerçekten o kadar güzel anlaşılan bir ders üzerine verilen tepkiler acınacak bir halde, bir durumda insanların verdikleri bir cevap da yok iş olsun diye cevap vermişler getirdikleri delil de yok hep akli şeyler bunlarla inkar yoluna gidiyor ortada müthiş bir nefisle hareket söz konusu dolayısıyla insanların gerçekten kitap ve sünnete tabi olma naslarda kalplerini yatıştırması meselesinde dehşet derecede bir arıza söz konusu bu yüzden bu mesele meseleye tekrar değinme ya karar verdim. Ama tabii buna girmeden önce bir kaideden bahsetmek istiyorum. Bu kaidenin bir şeyini verelim, şerhini açıklamasını verelim, ilim ehlinden. Ondan sonra bu konuya girelim, götürebildiğimiz yere kadar götürürüz. Bu kaide daha ehven olana katlanılmak suretiyle. 2. kötülüğün büyük kötülükten büyük olanının defedilmesi. Yani iki şer var. Bunlardan düşük olana katlanılarak bu surette iki kötülüğün kötülükten büyük olanını kendine ve sorumlu olduğunu insanları, mükellef olduğun emri bil maruf nehyanül münkerle sorumlu olduğunu insanları insanlardan bu tehlikeyi defetmek. Müslümin rivayetine göre Enes radıyallahu anh şunu anlattı. Biz sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte mescitteyken bir bedevi çıka geldi ve mescide bevletmek üzere ayağa kalktı. Yani mescide küçük abdestini yapmaya yeltendi, ayağa kalktı. Sallallahu aleyhi ve sellem de dedi ki yapma, yapma diye bağırdı. Burada ne yaptı? Mümkere mani olmak istedi. Sallallahu aleyhi sellem buyurdu ki tabi adam o an bunu artık duymadı ya da peygamber olduğunu bilmiyor ya da ne bileyim işte bedevli çölden gelmiş biri. Adam buna devam edince dedi ki peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona karışmayın bırakın onu. Yani artık iş çığırından çıkmış o anda onu engellersiniz başka bir sıkıntı gündemde. Bunun üzerine sahabeler tamamen o adam devredip küçük abdestini bitirinceye kadar karışmadılar. Daha sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu çağırdı. Bu mescitler ne idrar ne de başka bir pislik içindir. Bunlar ancak Allah'ı zikretmek, namaz kılmak ve Kur'an okumak içindir dedi. Veya buna benzer sözler söyledi. Orada bulunanlardan birisinin bir kova su getirip, İdrad'ın üzerine dökülmesini istedi. O da gerekeni yaptı. Müslüm'deki rivayette bu şekilde geliyor. Lafız olarak. Tabi bunun Bukhari'de öncelikli olarak rivayet ediyor ve bu hadisin Sahihinde rivayet etti. Yer aldığı babın adını da şöyle koyuyor. Başlığı atıyor. Bukhari'nin kendi fıkhı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile cemaatin bedeviye mescitte mescitteki bevletmesini bitirinceye kadar dokunmamaları. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bedevinin mescide bevletmesine karışmayıp ashabına da ona karışmamalarını emret, emretmesinde tek sebebi onun bu bevletmeye engel olmasından daha büyük bir kötülüğün ortaya çıkmasından çekinmesiydi. İşte bu hususta Hafız İbn Hacer şöyle buyur dedi. Onun mescide bevletmesine karışmadılar. Çünkü o kötülüğe başlamıştı. Yani yaptığı kötü bir şey. Eğer o engellenseydi kötülük daha da artardı. Mescidin bir bölümü zaten kirletilmişti. Eğer engellenseydi şu iki husustan birisi olurdu. Yani bevletmeyi kesecek bundan zarar görecekti. Ya da kesmeyecek bedenini, elbisesini veya mescidin daha başka yerlerinde kirletmediğinden de emin olunmayacaktı yani o an engellenmesi onu adam zaten o ki durumda mescitte şey olacak. Akta tıbbi olarak da engellenmesinde de sıkıntı olduğunda söylüyorlar. O ayrı bir konu. Hem üzerine hem mescidin daha da çok böyle batmasına sebep olacaktı. İşte aynı bu İbn Hacer'in açıklamasından sonra aynı İmam aynı o da Buhari'nin işaretlerinden biri. Bu hadisten daha ehven olana katlanılmak suretiyle iki kötülüğün büyük olanından defedilmesi, daha ehven olanın terk edilmesiyle iki iyilikten büyük olanın gerçekleştirilmesi hükmü anlaşılmaktadır diyor. Bu kayreyi bu hadisten çıkarıyorlar. Çünkü mescide bevletme bir de bir kötülük vardır. Bunu yapanın bevletmesini durdurması ise bundan daha büyük bir kötülüktür. Böylelikle kötülüklerin daha hafifiyle daha büyüğü defedilmektedir. Mescitte böyle bir şey olmaması iyiliktir. Bunu yapana ve ihtiyacını bitirinceye kadar karışılmaması ve bundan daha büyük karışılmaması bundan da daha büyük iyiliktir. Böylece daha ehven olan şş, terk edil, edilerek iki iyiliğin daha büyüğü gerçekleşmektedir. Dedi. Aynenin de sözü umdetül kâhrede bitti. Yukarıda kötülüklerle Kötülüklere karşı çıkmanın sebep olabileceği sonuçların göz önünde bulundurulmasına dair zikredilen kuralın uygulanmasını bakın Şeyh kendi arkadaşlarına Moğolların içki içmelerine karşı çıkmalarına engel olmasında görüyoruz. Moğollar döneminde İbn bizzat kendi anlatıyor. Diyor ki: "Moğollar döneminde birkaç arkadaşımla onlardan içki içen bazı kişilerin yanından geçtik." Yanındaki kişi onlara tepki göstermek istedi. Bu defa ben de ona karşı çıkarak şunları söyledim. Yüce Allah içkiyi Allah'ı anmaktan ve namazdan alıkoyduğu için haram kıldı. İçki bunların, bunları başkalarını öldürmekten, çoluk çocuğu esir almaktan ve başkalarının mallarını gasp etmekten alıkoymaktadır. Bu sebeple onları bırak. Burada İbni arkadaşlarını Moğollara karşı tepki göstermekten alıkoyması... Onların içki içmeleri, içmediklerinde ise canları almaya, çoluk çocukları esir etmeye, başkalarının mallarını gasp etmeye yönelmek gibi bir sonucun göz önünde bulundurulmasından başka bir sebebe dayanmıyordu. Çünkü onlara karşı çıkmanın getireceği kötülük, karşı çıkmakla gerçekleştirilmek istenen iyilikten daha büyük bir kötülüktür. Bundan dolayı Şeyhülislam onlara karşı çıkmasına engel olmuştur. Bunu da bu kailenin altında verilen kıssalardan biri. İbn Kayyum daha kötü bir duruma götüren itiraza engel olması başlığında şöyle der. İbn Kayyum el-Cezviye karşı çıkmaktan amac, amacın yaptığı işe karşı çıkılan kişiyi içinde bulunduğu duruma durumu daha güzel bir hale getirmek olduğunu ifade etmiştir. Eğer karşı çıkmak onun içinde bulunduğu durumdan daha kötü bir hale gelmesine sebep olacaksa o zaman o takdirde karşı çıkmak caiz değildir. Şöyle der, günahkar kimseler satranç oynarken gördüğünde onlara tepki gösterirsen bu bilgisizlik ve anlayışsızlık olur. Onlar ok atmak, atabilmek gibi içinde bulundukları durumdan Allah ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin daha çok sevdiği bir hale taşıyabilirsen durum başkadır. Eğer günahkarları eğlenmek, oyun oynamak, ıslık çalmak ve el çırpmak için toplandıklarını gördüğünde onları Allah'a itaate sevk edersen zaten istenen budur. Ancak onları bu hale bırakmak, bütün vakitlerini bundan daha büyük olana, bu vakitleri bundan daha büyük olan yani şerre vermelerinden daha hayırlıdır. Yani bu satranç oynamaları kalkıp da daha büyük bir şerre düşmelerinden daha hayırlıdır. Çünkü o anda yaptıkları onları kötü bir işle uğraşmaktan alıkoyuyordu. Bildiğiniz üzere Naslarla gelen rivayetlerde kareli çizgilerle oynanan oyunların hepsi haram hükmündedir. Satranç da ismen de gelir bunun haram olduğu. Yani konu anlaşılsın diye diyorum. Çünkü o anda yaptıkları onları kötü bir işle uğraşmaktan alıkoyuyordu. Ayrıca eğer bir kimse müstehcen ve benzeri şeyleri okumakla meşgulsa sen de onu bu durumdan alıkoyarsan bidat sapıklık ve büyü kitaplarıyla uğraşmaya başlayacağından korkarsan onu ilk kitaplarıyla baş başa bırak. Yani adam şerli bir şeyle uğraşıyor ama daha şerli bir kitabı okuyacaksa bunu kestirebiliyorsan artık o duruma göre bunu onunla baş başa bırak diyor İlâm-ül kitabında. İbn-i kötü iş yapanı bir kadını zorla ele geçirmeye kadar götüren içki içmesine karşı çıkmaya engel olması. İbn-i Nehase ki İbn-i el bahsettiği daha kötüsünü gerektiriyorsa karşı çıkmaktan vazgeçmeyi açıklayan bazı meseleler sundu. Onun bu konuda söylediklerinden bazıları şunlardır. Diyor ki bununla ilgili bir örnek daha. Yanından geçtiğinde kendisiyle günah işlemek için bir kadını gözetleyen birisini görürsek o kişi de içki İyi görünce onu içmekle meşgul olursa ve eğer biz onu içki içmekten alıkoyduğumuzda vazgeçerse ama dikkatini kadına çevirir, biz de kadına zarar vermesini önleyemezsek o zaman içki içmesi ondan daha büyük bir kötülükle uğraşmaktan onu alıkoyarsa onu içki içmekten engellemeyiz. Bunun zıttı olursa kesinlikle alıkoyarız. Şimdi bunları bu ilim ehli bunları bu şekilde tartışmışlar. Bunlar insanın başına gelecek olan şeyler. Yani gelmiş ki demek ki bunlar yani bazı her yerde kesinlikle dört dörtlük şeriatla hükmedilen yerler değil. İnsan farklı yerlerde, farklı zamanlarda olabilir, farklı yere düşe, düşedebilir. Dolayısıyla böyle bir durumda, böyle bir soruyla karşılaşıldığında, böyle bir duruma düşüldüğünde bu gibi şeylerde uygulama nasıl olur bunu konuşmak gerekir. Bizim de ülkemizde kitap ve sünnetle, şeriat naslarıyla amel edilmediği için yaşanmadığı için maalesef bizim de yaşadığımız düştüğümüz, gördüğümüz olay bu burada iki kötülük söz konusu birincisi bunun tabi birçok örnekleri var ben sadece ilim ehlinden bulduğum örnekleri naklettim bu iki kötülükten birincisinde bir kadına tecavüz edilme durumu bir kadına içki e, bir, ya da kişinin içki içmesi durumu hangisi tercih edildiğinde tecav, kadına tecavüz edilmesi daha kötü Bırak o adam içki içtiğiyle kalsın denilir. İşte biz de onu içki içmekten alıkoymayız denmek isteniyor. Çünkü içki içmesine karşı çıkmak ondan daha büyük bir kötülüğün işlenmesini gerektirir. Böyle bir durumda ona karşı çıkmak caiz değildir. Eğer bir kadınla zorla tecavüz etmesi engellenirse ve o da içki içmeye yönelirse bu durumda onun kadına zorla tecavüz etmesine engel oluruz. Çünkü içki içmek büyük bir kötülük olmasına rağmen bir kadına zorla tecavüzden daha hafif bir kötülüktür. Bir günahın büyüklüğünü anlatırken onu başka bir günahla karşılaştırmak konusudur burada. Bakın bir günahın büyüklüğü varken onu daha düşük bir günahla karşılaştırma konusu söz konusu. Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerindeki üsluplarındandır. Nitekim o şöyle buyurmuyor mu? Ne diyor? Bir kimsenin on kadınla zina yapması, komşusunun karısıyla zina yapmasından daha hayırlıdır. Nebevi üsluptandır bu. Bu rivayet sahiptir. Kısacası alimler kötülüğe karşı çıkmak, ortadan kaldırılmak istenen kötülükten daha büyüğünü doğuracak ise bazı kötülüklere karşı çıkmama görüşümdedirler. İşte bu onların muhataplarının durumunu göz önünde bulundurmaya önem verdiklerinin delilidir. Bazı kimseler bizlerin dinimize oy kullanma üzerine bina ettiğimizi iddia ederek reddiye vermeye çalışıyorlar. Bununla birlikte kendi görüşlerini tatmin edecek bazı Türkiye dışında yaşayan ilim ehlini sözleriyle istidlal getiriyorlar. Biz de diyoruz ki Türkiye, Türkiye'yi kendi halkını daha iyi bilendir. Yani Türkiye'yi, Türk halkını, Türkiye'deki İslam'ı, Türkiye'nin ilim daha iyidir. Suud'un, Yemen'in fetvalarını alıp da Türkiye'ye uyanlamanın bir anlamı yok. Çünkü yer ve zamana göre bazen fetvalar fıkıl mutagayirat diye gelir, değişebilir. Şimdi burada bu kaidinin çerçevesinde tekrar bu meseleye dönersek oy vermeyle alakalı... Geçen haftaki dersinde bir tekrarı babında olacak bazı şeyler söyleyeceğiz. Müslümanlardan bazıları kendilerine menfaat, adalet, özgürlük, davette ve tebliğde kolaylık, yumuşaklıklar açabileceğine inandığı bazı siyasileri desteklemektedirler. Onların İslam'a ve Müslümanlara güçleri oranında yardım ettiklerine ve zulmü def ettiklerine inanmaktadırlar. Bu çerçevede İslam'a zararı olmayan ya da İslam'a faydası ya da İslam'a diğerinden daha az zarar dokunacak olan partilere oy vermektedirler. Türkiye olur, Avrupa olur. Burada namaz kılan bir namaz kılan ehli olması önemli değil. İki komünist parti de olur. Adaletlidir. Biri biri İslam'a karışmaz. İstedikleri gibi Amenitsin insanlar özgürdür diye diyebilirler. İslam'a hiç zararı olmaz. Böyle düşünün. Selef ise her zaman Nasr'ın gölgesinde iman ve amel eder. Bakın. Bu çok önemli. Selef ancak Nasr'ın dairesinde yenilik yapacaksa yapar. Nasr'ın dairesinde. Çokça okuyan, detaylıca araştırandır Selefiler. Donuk ve kişisel bir düşünce taşımaz. Taassup taşımaz. Benim şeyhim hocam böyle dedi demez. Araştırır onların delillerine bakar. Nasların verdiği ruhsatlar çerçevesinde hareket eder. Ancak o çerçevede. Alimler arası iştihadi meselelerde hemen keskin karar vermez. Alimlerin sözlerine, fetvalarına, ilmine ve engin düşüncelerine ancak deliller ve selefi anlayış çerçevesinde itibar eder. Dayatılmış ve delile dayanmayan fikirleri nasların ışığında gözden geçirme boyutunda gayret sarf eder. Öncelikle şunu belirtmek gerekir. Demokrasi dediğimiz şey, sistem İslam'ın onaylamadığı bir düzendir. İslam hukukuna göre küfür olan bir sistemdir. Kim demokrasiyi tek hak ve düzen en layık sistem hayata en uygun nizam olarak görürse küfre girer ve dinden çıkar. Bu küfür Allah'ın kanunların yerine eksik olan kanunların kulların eksik anlayışları ile bir takım sosyal kanunlar koymak demektir. Zira bu Allah'ın hakimiyetini reddetmek yani şu demek. Ey Allah'ım, ey Allah sen Kur'an ve sünnetinde güzel kanunlar koyamamışsın. Bunların yerine sen şöyle dur. Biz bunu senin yerine kafamıza göre kanunlar koyalım demektir. Aslen müstakil bir dindir bu. Fakat oy verme meselesine gelince, oy kullanmanın haram olduğuna dair hiçbir delil yoktur. Bir şeye haram ya da helal demek De, ...için delil olması gerekir. Bir kere oy verme şirk demek için... ...önce oy vermemeye tevhid demek gerekir. Fakat dinde neyin şirk neyin... ...tevhid birlemek olduğunu... ...belirten naslar çok açık ve nettir. Bazılarınca oy vermek... ...demokrasiyi desteklemek anlamına gelir. Değil mi? Oy verdiğin zaman sen onları destekliyorsun. Bunların da cevaplarını vereceğiz inşallah... Yani ben demokrasiyi bu Allah'ın kanunlarını yaşamak istemeyenler için söz konusu olursa doğrudur bakın. Oy vermek Allah'ın kanununu yaşamak istemeyen kimseler için söz konusu olursa doğrudur. Bugün CHP zihniyetindeki bir adam oy verirken ne için veriyor? Allah'ın kanunlarını sevmediği için veriyor. Bu adam küfre girmiştir. Zaten onun gerektirdiğini yapmıştır. Ama Müslümanlarsa böyle değildir yani ben demokrasiyi kabul ediyorum itikadıyla verirse bu küfürdür çünkü küfre sebebiyet vermektedir ama bilinçli bir müslüman için bu böyle değildir onlar meseleye şöyle bakarlar şerri kaldırmak ikişerden daha az olanına getirmek teminki verdiğimiz kaideler çerçevesinde hayrı hakim kılma zulmü def etme, adaleti tesis etme haksızlıklara dur deme hocanın da belirttiği gibi zafere giden yolu açma Halkı ve belleği ıslah etme Müslümanların halk meclinde kaybolan dürüst olan imajını yeniden takip etme ileriye doğru adımlar ve hamleler atma şuuruyla oy vermek gerektiğini düşünürler Oy vermenin demokrasiyi seçmek, onu onaylamak kabul etmek olmadığını da belirtirler Oy vermenin zalim, azgın İslam düşmanı asi kimseler yerine daha hayırlı, daha adil, daha dürüst kimselerin seçilmesi olarak görürler Üstelik bu kimse ben Müslümanım diyor ve namaz kılıyor, eşinin başını örtüyor, oruç tutuyor, İslam'a ve ehline muhabbet gösteriyor, çalınmış hakları yeniden gündeme getirerek hakları savunuyorsa bu daha önemli bir meseledir. Böylece başörtüsü serbestliği, özel mescit açma, vakıflar, dernekler ve araştırma merkezleri gibi yerlerin açılarak Müslümanların faydasına olan şer'i vesilelere olanak tanınmaktadır. Bu konuya ışık tutan nastara baktığımızda zaten hocamızın verdiği nasta getirdiğimizde bu Rum suresini açıklamıştı. Demişti ki bu Rum suresinde <gülüyor> Rumlar Elif Mim, Rumlar Hicaz Yarımadası'na Mekke'ye en yakın yerde mağlup oldular, yenildiler. Onlar bu mağlubiyetten sonra 3 ila 9 sene sonra bu arada birkaç sene içerisinde galip gelecekler. Eninde sonunda Bütün bu konudaki emir Allah'ındır. O gün müminler Allah'ın yardımıyla sevinecek. Allah bunlara yardım ettiği için. Allah ise dilediğine yardım eder. O her şeye galiptir. Çokça merhamet edendir. Bu Allah'ın vaadidir. Allah vaadinden dönmez. Fakat insanların çoğu bunu anlamazlar. Burada tabii bu konuda hadisler geldi. Bu hadislerin içerisinde bu ayetin iniş sebebiyle alakalı sahabelerden rivayetler var. Bunların içerisinde dikkat eden, can alıcı olan nokta şurası müşrikler İranlıların Rumları mağlup etmelerini isterlerdi diyor İbn Abbas. Müşrikler İranlıların İranlılar kim? Ateşe tapan bir topluluk. Rumları mağlup etmelerini, yenmelerini istiyorlardı. Rumlar kim? Kitap ehli olan bir topluluk. Ama onlar da İsa Allah'ın oğlu diyen bir topluluk değil mi sonuçta? Onlar da müşrik, ikisi de müşrik. Ama biri kitap ehli müşrik, biri putperest olan müşrik. Değil mi? Dolayısıyla, çünkü onlar da kendileri gibi putperestti. Müslümanlar ise kitap ehli olduklarından Rumların İranlılara galip gelmelerini istemekteydiler. Burada rivayetlerde can alacağı nokta burası. Sonra tabi burada e, en kısa zamanda 10 sene içerisinde 3 ile 9 sene arasında onların e, tekrar Rumların İranlılara galip geleceğini söylüyorlar. Bunu da Ebu Bekir radıyallahu söylediğinde madem o zaman bahise girelim diyorlar. E, bahise girmek için de gidip Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme soruyor. Ebu Bekir radıyallahu anh. Ondan sonra Allah Resulü de ona söylüyor. E, sonra o bahisin sonucu ortaya çıkıyor. Burada bahis iki durum söz konusu. Ya bahis haram kılınmadan önce bu rivayetler geldi ya da bunu şöyle e, söyleyenler var. Diyorlar ki bu e, Gaybi olarak sonucun net olarak gayben Allah tarafından bildirildiği için bu şekilde vahis caizdir diyorlar. Çünkü Allah sonucu bildirmiş. Sonuç belli. Vahis sonucu belli olmayan şeylerde oynamaktır. Dolayısıyla bu da olmuş olabilir diyorlar. Allah'tan bir net bir vahiy geldiği zaman bunda da caizdir diyenler var. Ama burada vahis haram kılınmadan önce de olmuş olabilir. Ee, sonuçta burada girilmiş bu rivayetler sahih. Elvan'ın sahihlediği rivayetler. Yine Niyer bin Mukrem el-Estemi'den aynı şekilde rivayet uzunca geliyor. Nasıl indiğine dair. O rivayetin içerisinde de şu lafız dikkat çekiyor. Bu zaten Bedir gününde olmuştu. Yani Mekke döneminde. Mekki bir ayetti. Müslümanlar ise Rumların İranlılara galip gelmelerini istemekteydiler. Çünkü kendileri de onlar gibi kitap sahibidiler. Kureş ise İranlıların galip gelmelerini arzu ediyordu. Çünkü onlar da kitap ve ölümden sonra dirilmeye dair iman sahibi değillerdi. Bakın burada kitap ve ölümden sonra dirilme iman sahibi değillerdi. Hıristiyanlarda bu, bu yönlü bir iman vardı değil mi? Şirki olan bir iman da olsa sonuçta iman sahibi yani ölümden sonra dirilmeye inançlarındaki imanları vardı. Ama tabi istedikleri işte şirkten dolayı bütün imanları yok oluyor. İşte bu meselede bakıyoruz. Bu ayetleri delil olarak getirdiğin ayeti delil olarak getirilen ve ayetler çerçevesinde hadisi delil olarak getirildiğinde işte siz bu ayetleri kafanıza göre tek anlayan sizsiniz diye itham edenler oluyor burada tabi oy verme meselesi daha önceden yaşanılmış bir mesele değil oy verme meselesi eskilerde ben duymadım yani eski şeylerde ama burada ikişerden birini tercih etme meselesi üzerinde bu ayeti dediğin yitiren alimler var Yani daha önceki ilim mehdi bunu konuşmuş, bunlardan İbn Teymürün şu sözünü okuyalım. Diyor ki İbn Teymür'e işte bunun için her yöneticinin doğru ve adaletli kişilerden yardım alması gerekir. Bu imkansız olursa yalancılığı ve haksızlığı yani bir yönetici düşünün doğru ve adaletli kişilerden yardım alması gerekir. Bu imkansız olursa, yalancılığı ve haksızlığı olsa bile var olanlar içerisinde en o ehil olanı seçmeye çalışır. Çünkü Yüce Allah bu dini günahkar ve dinden nasibi olmayan toplulukların eliyle güçlendirir. Vacip olan güç getirilerinin yapılmasıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veya İbn Ömer şöyle buyurmuştur. Kim tayin edeceğinden daha ehil biri bulunduğunu bilerek birini bir toplumun başına geçirirse Allah'a, peygamberine ve müminlerine hainlik etmiş olur. Tabi bu ayetin kaynağını bilmiyorum. Bu İbn-i naklediyor bunu. İşte bu yüzden Ömer radıyallahu anh şöyle derdi Ey Allah'ım günahkarın kuvvetini ve iyinin acizliğini sana şikayet ediyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabeleri Hristiyan Bizanslıların mecusileri yenmelerine sevinmişlerdi. Halbuki her ikisi de kafirdir. Bakın İbn-i bu örneği veriyor. Hristiyan Bizanslıların meclisleri yenmelerine sevinmişlerdi diyor. Halbuki herkese de kafirdir diyor. Ama işlerinden biri İslam'a daha yakındır. Demek ki biri İslam'a daha yakın anlayışında olan alimler varmış. Hem de iki müşrikten biri. İki müşrik. Ya ikisi de müşrik salla gitsin diyen adamlara burada İbn-i Seymiye'den reddiği var. Gördüğünüz gibi. Bizanslılar ve İranlılara savaştıklarında Yüce Allah bu konuda Rum suresini indirdi olay meşhurdur diyor Yusuf Aleyhisselam da böyle hareket ederdi diyor i̇bn hem kendisi hem de halkı kafir olan Mısır Firavun'un veziri sıfatını taşıyordu bazıları Firavun işte İslam'la yönetti falan filan diyenler var bilmeden konuşuyorlar en azından i̇bn kadar bilseler yeter dolayısıyla kafir olan bir insandı yönetimi de kafirdi Elinden geldiğince adaletli ve iyi hareket etti. Ve imkanlar uçusunda onları imana davet etti. İbn-i sözü burada nasıl sen bitiyor. Burada demek ki bakın bu konuyu anlayan, bu şekilde anlayan ve bu hadis ve ayetleri delil getiren ilim ehli var. Kimse kafasına göre konuşmuyor. Ha, getirmese bile ayetler zaten sarahaten çok açık. Hadis de çok açık. Yani sen iki tane şerli birisinden sana daha yakın olanını... Zaten fıtraten tercih edip ilk önce ona tebliğ etme meyline gidersin. Ya bu adam biraz daha yumuşak dersin, biraz daha katı değil dersin, bu anlayabilir dersin, biraz daha bu en azından iyilik yapıyor insanlara falan dersin. Fıtri olarak anlarsın, ticaretini bile ona göre yaparsın. İkisi de bunların aynı demek. Demek ne demek ya? Bu kadar akılsızca bir şey var mı? Fıtrat bunu zaten kabul etmez. Ama sadece diliyle fıtratına ters düşüyor insanlar. Evet, Şeyhülislam İbn-i Resulullah sallallahu aleyhi ve sahabeleri Hristiyan Bizanslıların Mecusileri yenmelerine sevinmişlerdi. Halbuki her ikisi de kafirdir ama işlerinden biri İslam'a daha yakındır sözleriyle her iki kafirin de aynı olmadığını birinin İslam'a daha yakın olduğuna dikkat çekmiştir. Rum suresi indirildiğinde Müslümanlar daha Mekke'deydiler. Ve bu sure Mekki bir suredir. Kitap ehli olan Rumlar ile meclisi olan İranlılar harp etmişler. Meclisi olan İranlılar harbi kazanmışlar. Mekkeli müşrikler putperest olup kitap ehli olmadıklarından dolayı kitap ehli olmayan İranlıların yenilmelerine sevindiler. Ve Müslümanlara karşı alay eden bir tavır takındılar. Anlaşıldığı gibi Mekkeli müşrikler meclisi olan İranlıları kendilerine yakın gördüler. Görüyorlar. Çünkü rivayetler de bu şekilde geliyor. Ehli kitap Ehli olan kitap ehli olan Hristiyan Rumları da Müslümanlara yakın görmektediler. Çünkü onlar da bozuk olsa da kitap ile amel eden bir topluluk. Müslümanlar ile Hristiyanlar Rumlar arasında müşterek olan kitap ehli olmalarıydı. Onlara ilahi bir kitap verilmiş, Müslümanlara da ilahi bir kitap verilmişti. Semavi din olma yönüyle müştereklik söz konusu. Onların kitapları tahrif edilmiş, hükmü ortadan kalkmış. Ama sonuçta kitap ehli olarak isimlendirilmeleri var Kur'an'da. Dolayısıyla putperest bir müşrik ile müşrik olan bir kitap ehli her ne kadar şirkte ortaklıkları da olsa da aynı değiller. Allah Azze ve Celle kitap ehli arasında Yahudileri bile Hıristiyanlardan ayırt ederek şöyle buyurur. İnsanlar içerisinde iman edenlere düşmanlık bakımından en şiddetli olarak Yahudiler ile şirk koşanları bulacaksın buyurur. Demek ki Yahudiler Hıristiyanlardan daha şiddetli din de bize. Onlar içinde iman edenleri sevgi bakımından en yakın olarak da bir Hristiyanınız diyenleri bulursun. Sevgi bakımından Müslümanlara kim daha yakınmış? Biz Hristiyanız diyenler diyor. Bunu yüce Allah buyuruyor Kur'an'da. Çünkü onların içerisinde keşişler ve rahipler vardır ve onlar kibir taşımazlar diyor. Onların içinde de hepsinin bir olmadıklarını şöyle söyler. Onların kitap ehlinin hepsi bir değildir kitap ehli içinde gece saatlerinde ayakta duran secdeye kapanarak Allah'ın ayetlerini okuyan bir topluluk vardır bakın onların hepsi de biri değil bazısı gece secdeye kapanmayan cinsleri de var bunların değil mi? demek ki bunların hepsi farklı farklı insanlar bugün size temiz yüce Allah şöyle buyurmakta: bugün size temiz ve iyi şeylere helal kılınmıştır kendilerine kitap verilenlerin yiyeceği size helaldir Kitap evlerinin bize yiyeceği bakın helal kılınmış. Onların içerisinde iffetli kadınlar bile mehirlerini vermemiz şartıyla namuslu olmak, zina etmemek ve gizli dost tutmamak üzere size helaldir diyor Yüce Allah. Diğer müşriklerin ise kadınları ise bize iman edinceye kadar helal değildir. Çünkü öyle buyurmuyor mu? İman etmedikçe müşrik kadınlarla evlenmeyin. Bakara suresinde. İşte bir müşrik ile ehli kitabın arasındaki fark budur. Konumuza dönersek tabi ki Müslümanlar bu duruma üzülüyorlardı. Rum suresinde. Durumu sallallahu aleyhi ve selleme anlattıklarına yakın bir zamanda Allah yardım edecek. Hristiyanlar 3 ile 9 sene arasında galip gelecek. Müminler bu duruma sevinecekler. Hatta Ebu Bekir gidip onlarla kazanacaklarına dair haram kılınmadığına işte temin ki açıkladığımız duruma göre bahse giriyor. Bizlerin de İslam'a faydası olacak partilerle birçok müşterekliği vardır bakın. Yakalamamız gereken yer burasıdır. Yani bugün İslam'a düşman olan bir başımızdaki bir, Türkiye topraklarında yaşıyoruz bu. Kimse kalkıda, bakkaldan markette rafta alır gibi şeyleri getiremez, değil mi? Dolayısıyla bu görünen bir gerçek söz konusu. Onlarla bizim müşterekliğimiz var. Namaz kılan insanlar olan bir parti namaz kılmayan insanların olduğu bir parti hem de İslam'a düşman adamlar kendi halkını bile öldürmek için bakın kendi provokatörlerini bile öldürmek için 86 kişi öldü işte gördünüz onlara bile acımıyorlar bu insanlar sizin bize hatta sizin bizim çocuğumuza neler yaparlar ötekilerse bize en fazla yapacakları selefi olduğumuz için tevhideli olduğumuz için o en fazla bakın tarihte bir şey var Osmanlı'da Kadızadeler grubu vardı. Okuyun bakın. Selefidir bu insanlar. Ve vezirlik, vezirlerin makamlarına kadar yükselmiş insanlardır. Ha, imam bir gibi gibi en fazla dışlanırlar, sürünürler. Buna bile ötekinle kıyaslayamazsın. İnsanın beşikteki çocuğuna kadar acımayacak zihniyete sahip insanlar. Dolayısıyla bunu da iyi değerlendirmek gerekir. Kadızadeler grubu, Selefi de Osmanlı'da ve onların e, İbni Teymi'nin Siyaset-i kitabını tercüme edip padişaha bile verdikleri var i̇bn Teymi'nin ismini vermeden ve bununla e, hükmettiği söz konusu. Bir takım kanunları buna göre icra ettiği söz konusu. Dolayısıyla burada işte bunu neden söylüyorum? Ya işte falan parti gelirse sizin oy verdiğiniz onun ilk önce bizi selefeleri keserler şöyle yaparlar böyle salak salak cümleler kuruyorlar. Yani en fazla başına gelecek olanı daha önceki tecrübelere dayanarak Osmanlı'daki tecrübeler belli. İşte bizlerin İslam'a faydası olacak partiler ile birçok müşterekliği vardır. Yakalamamız gereken yer burasıdır. Yoksa onların oylama sistemiyle ne yaptıkları bizlerin bekumunda değil. Biz mesele bir mücusi ile bir Hıristiyanın karşılaştırması şeklinde bakmak zorundayız. Bizler bir Hıristiyanı bir müjdesinin yanında tercih ederiz. İslam'a zararı olmayan veya faydası olacak kimselerin partilerini ayetteki Hristiyanlar gibi değerlendirerek kazanmalarını isteriz. Çünkü onlara Allah yardım ediyor. Peki size ne oluyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu tercih etmiş ve sevinmiş. Ve o ana kadar Hristiyanların batıl olan inançlarından Kur'an'ın bahsediyordu. Hristiyanların batıl olan bu inançlarını bahsediyordu Kur'an. Bahsettiği halde onların onların tarafını tercih söz konusu. İsa Aleyhisselam'ın Allah'ın oğlu olduğu, üçten biri olduğu inançlarını ve kitaplarını tahrif ettiklerini Kur'an yazdığı halde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu istedi ve müminler sevindi buna. Buna rağmen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabeler Hristiyan Rumların kazanmalarını istediler. Allah'ın yardımıyla kazanıldı ve müminler de buna sevindi. Şimdi Nebi sallallahu aleyhi ve sahabelerinin Hıristiyan kazanmalarını istemeleri onları mecusilere karşı tasvip etmeleri haşa onların şirk ve küfürlerini istemelerini ve tasvip etmelerin manasını mı taşır? Taşır mı? Kimse bunu iddia edemez. Ya da onların kazanmalarını isterken Hristiyanlığın yayılmasını mı isterler? Kesinlikle hayır. O şirk ve küfür onların da ama biz putperest mecusilere karşı Hristiyan Rumların yanındayız ve destekleriz o kadar deriz. Ayette de belirtildiği gibi onlara Allah yardım etmiştir müminler de sevinmiştir. Buradaki Allah'ın yardımını biz mi eleştireceğiz? Oturup kendi kafamızı eleştirsek bence daha iyi olur. Ve bu konuda Allah'ın yardımıyla alakalı e, yine İbn-i gelen bir yerde bir pasaj buldum. Onu da sırası gelirse Okurum Allah Azze ve Celle dilediğine dilediği şekilde yardım edeceğine dair ve bu konuda da müşrikken Kureyş kabilesine ebabil kuşlarıyla yardım ettiğine dair bir hadis nakledeceğim. Bu konu biraz daha ileride detaylı olarak gelecek. Allah müşrik olan bir kavme ebabil kuşlarıyla hem de Kabe'nin içerisinde put varken yardım ediyor. Putları mı korudu şimdi Allah diyeceğiz. Gelecek biraz sonra. Bizden nerede nasıl davranacağımızı bilmeliyiz. En kötü anda bile kimin tarafında olacağımızı bilmeliyiz. Bizler kimin, bize nerede ne kadar yakın ve kimin nerede ne kadar uzak olduğunu anlamak zorundayız. İslam'a zararı olmayan ve faydası olacak kimseler bir parti kurmuşlarsa ve bunların yanında komünist olan sosyalist din düşmanları başka partilerde varsa ki görünen bu, onlara karşı bizler ne kadar da olsa İslam'a zararı olmayan veya faydası olacak kimseleri kendimize yakın görmek zorundayız. Komünist ve sosyalistler başka partiler yerine onların yönetime gelmeleri bizlerin tebliğinde dini yaşamasında diğerlerine göre adaletin sağlanmasında bize daha iyi bir duruma gelmiş oluruz bizler. Bu adaletin sağlanmasında Müslüman her yerde durumun biraz daha iyi duruma gitmesi için şerî ölçüler içerisinde dinden taviz vermeden çaba sarf etmesi gerekir. Fakat Allah göstermesin bu oy vermekle onların meclisteki şiddetlerini ve benzeri tavizkar amellerini tasvip etmek demek değildir. Bunun da delillerini zaten verdik daha önce. Bu İslam'a zarar olmayan kesim bizlere karşı menhecimizden dolayı belki baskı yapacaklar, düşmanlık yapacaklar ama hiçbir zaman putperest kafirlerin yapacaklarıyla kıyaslanmaz bu sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabeler Hıristiyan Rumların kazanmalarını istedi. Daha sonra Tebük Savaşı'nda yine onlarla harp etti. Gerektiğinde biz de sonlar mücadele ederiz. Ama meseleleri en uygun şekilde nasıl çözeriz buna bakmak zorundayız. Bizler parti başkanlarına bizlerin lideri olun demiyoruz. Zaten o şekilde bir liderimiz bizim zaten olmaz. Yine dediğimiz gibi İslam'a faydası olan kesin bizlere komünist, sosyalist olan başka partilere karşı daha yakındırlar. Onların hali diğerlerinden çok daha iyidir. Tıpkı şu anki sistem ile Osmanlı Devleti arasındaki sistem gibi. Osmanlı Devleti bunların sisteminden bin kat daha güzeldi. Kimse alenen fuhuş yapamıyor. Açık saçık ortalarda kına, gezemiyor, dolaşamıyor, içki içemiyordu. Ama şu an Türkiye toplumunun haline televizyonlardaki duruma bakın. Din düşmanları olan başka partiler iktidarda olsalar diğerlerinden daha şerli olacaktır. Başörtüsü, sakal ve birçok şeylerde bile toplumun tepkisinden korkmasalar cezaevine bile tutup atarlar. Bakın ben daha önce e, ya Özbekistan ya Azerbaycan'da bir video, orada gerçekleşen bir video gördüm. Adamın birinde böyle sakal var, Şiiler. Ki Azerbaycan olması büyük bir ihtimal. Aynen hocam Azerbaycan. He. ...tutuyorlar Şiileri... Şiiler ...Çocuğunun önünde sakalını zorla kesip... ...dövüyorlar. Ve Özbekistan gibi yerlerde... ...duydum, bu duymak... ...diğeri değil, bizzat seyrettiğim... ...sakalı alıp... ...yarısını kesip salıyorlarmış. Şimdi... ...yani bununla bunu nasıl kıyaslarsınız? Böyle bir topluluğun altında olmaktansa... ...gidip bir oy vermek... ...ve bundan dolayı ben şirke düştüm demek... ...nasıl bir salaklıktır yani... Bir oy veremiyor. Bir şeyi değiştirmek için. Nasıl örnek vardı değil mi? Yalova'da altı tane oy yüzünden CHP'nin elinde şu an. Bir tane. Bir tane. İşte. Oradaki ben bir sürü teksirci tanıyorum. Nebevi hareketmiş, şuymuş, buymuş hepsi bunların sorumlusudur. Ve oy meselesinde en çok mücadele eden adamlar da bunlar. Şirke girecekler beyefendiler. İşte şu an Türkiye toplumunun Yine de şunu da söyleyeyim, Bakın ben Benim kendi Hanımımın bana Naklettiği Şeylerden e, size şey yapayım Bir sürü e, Müslüman bayan Ve bizzat da kendisi Ben diyor bu oy vermeyenlere Kesinlikle hakkımı helal etmiyorum Çünkü biz şu an nereye gidersek gidelim saygı görüyoruz dışlanmıyoruz Tabii şu an başörtü rahatlığı var dolayısıyla bu oy vermeyenler yüzünden insanlar ne kadar zorluklar çekmişti değil mi? 28 Şubat geçirdi bu toplum onun için birazcık basiretli olmak gerekir Bunların hallerini tarih bizlere acı tecrübelerle anlatmıştır. Ama ibret olan, ibret alan çok azdır. yüce Allah'ın ayette Rum Suresi'nde dediği gibi insanlardan bunu çok az anları diyor. Dediğimiz gibi şeriat gitmemiştir ki gelsin. Şeriat sadece yaşanmıyor. İnsanlar şeriatı yaşamıyorlar. Bugün demokrasinin gereği olan bir sürü ameli yapıyor. Adamın üzerinde şeklinde, şemalinde, giysisinde her şey var. Oy vermeye geldiği zaman demokrasinin gereği deyip selamun aleyküm. Ama üstündeki haline bak bir sen. Oturduğun zaman yemekte yediklerine bak. Daha koko kolayı bile ayranı tercih edemeyecek durumdasın ya. Kalkmışsın oydan bahsediyorsun. Dolayısıyla bunlar öyle basit meseleler değil. Ebu Cehil müşrikti öylece öldü gitti. Sallallahu aleyhi ve sellemin amcası Ebu Talip de müşrikti. Ayette geldiği üzere o da müşrik olarak öldü sallallahu aleyhi ve sellemin yanında bu iki müşrik aynı mıydı Resulullah müşrik olan amcasını çok seviyordu amcası Ebu Talip ona ima ediyor yediriyor içiriyor ve koruyordu Resulullah haşa hata mı ediyordu işte kafirlerden dostluk falan hep bunlar olan rüzgar yapmaya çalışıyorlar dostluk ve düşmanlığın kaideleri var kardeşim bunlar da nasıl ikisinin arasını telif et Cımbızdan çekip birine langırt diye düşman olma. Adam bir bidat dişledi diye bir bakmışsın selam veriyor ama selam vermiyor ya. Müşrik ve kafirler Allah katında bir değildir. Cehennemde tabaka tabakadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin amcası burada en hafif azabı görecek insanların başında geliyor. Çünkü o müşrik olmasına rağmen Resulullah seviyor ve yardım ediyor kolluyordu. Şimdi Ebu Talib'in Müslümanlara cömertçe yardımıyla Ebu Cehil'in gattarca Müslümanları katletmesi ve işkence etmesini aynı kefeye koyabilir misiniz? İkisi de müşrik. Müslümanlara yardım edip rahat nefes almalarını sağlayacak olan Ebu Talib gibi bir kişiyi Ebu Cehil gibi sapık şerli kafirlerle karşı karşıya bırakıyorsunuz. Sonra Ebu Cehil gibi sapık şerli kafirlerin bir yolunu bulur da yönetime geçerse akıtacığı Müslümanların kanının da sizin de payınız olacak. Buradan şu çıkar. Bak bırakın namaz ehli olan bir partiyle kafir olan bir parti çekişmesini kafir olan iki parti içinden dinimize Allah'a en yakın olanını tercih etmemiz gerekir. İşte iki müştlükten tercih gibi. Burada mesele sana yakın olanla olmayanı ayırt etmektir. Bunu ayırt ettim diyelim, o zaman mesela sana yakın olanı kendin gibi olmasını istemekten kaynaklanıyor. Çünkü adam sana yakın ya, bunu hadi ayırt ettim. Bir basiret geldi, bir şey oldu, tamam ya bu bize yakın işte falan. Bu adamı kendi gibi değil, kendine de tak bağlı, Allah daha da tak Kendi gibi olmadığı için adamı Kâb'ı sefer tekfire kadar gidiyor. Kendin gibi o illaki kendin gibi mi olacak? Bu adam sana yakın bunu yakala ilk önce. Daha şerlisi var. Kendin gibi isteme jiletinin de böyle diye olmuyor bu insanlar anlatman gerekir. Bu adamın da gittiği bir sürü hocaları var değil mi? Sorduğu insanlar var. 8 senede sadece namaz meselesini zor anlattık biz bazı konularda. Dört senedir namaz kılmayarak arkadaşların yanına gidenler var, hocalarımızın yanına giden var. Sonra namaza başladı. Bir anda olmuyor bu işler. Dolayısıyla sana yakın olanı kendin gibi olmasını istemenden kaynaklanıyor. Sana yakın olan gereği gibi şeriatı yaşamıyorsa demek ki bunlar senin gibi değiller. O zaman sana daha çok zarar verecek olanın şerrinden daha zarar verecek, hatta nefes almanı sağlayacak ileride belki de çocuklarının bile rahat yaşayabileceği ortamı sağlayanlar arasında seçim yapma gereksinimi bile duymamaktadır. Sana daha yakın olanı eleştirmek yerine bu sebeple ben karışmam demek yerine onu sana daha fazla zarar verecek olanın yerine getirmemek caiz mi? Yani sana daha yakan, yakın olanı eleştirmek yerine eleştiriyorsun Bu sebeple ben karışmam diyorsun. Bunun yerine karışmam diyerek çekiliyorsun. Bunun yerine onu sana daha fazla zarar verecek olanın yerine getirmiş oluyorsun. Farkında değilsin. Bu caiz mi? Buna ördek isteyen yalova örneğini verdik. Rabbim bunu da yaşattı bakın. Bu caiz mi? Adam geldi işte başına. Bu adam şimdi her türlü şerrini, inançsızlığını en hemen gelecek ben bir işte İçkili bir lokanta atacağım al sana kardeşim hemen ruhsat belediye ya bu adam din düşmanı kardeşim bu adam dinsizliğin çıplaklığın yayılmasını inanç edinmiş bu adam zevk alan bir adam bu adam anında verecek bu ruhsatı müslüman gelecek güzel bir araşmağa kalkacak lan bir bakacak sakalı var bunun tamam diyecek ya bu da işte işitçi sakal koymuş ya hemen ondan sonra ona da gerek yok sakalı bile koymasa paçalarına bakıyorlardı daha önce en kötü engelleri koyacak. Böyle bir insanın başa gelmesi, belediye başkanı başkan olması, ne bileyim işte yönetici olması, nasıl sebep olmamca izmi? Bunları da bunları da böyle düşünün. Üçüncü bir hakkın yokken, ben karışmam demen, sana daha fazla zarar verene yarıyorken, üçüncü bir hakkın yok. Ben karışmam diyorsun çünkü sen seçiyorsun üçüncü bir hakkın. Halbuki oy meselesinde böyle bir hakkın yok. Ben karışmam diyorsun ve sana daha fazla zarar verene bu iş yarıyorken onun bizlerin başına bela almasına sebep oluyorken senin susman, karışmaman ne kadar caizdir? Bunu ilk önce bir soralım. Bu topraklar bakın bizim topraklarımız. Bu memleket de bizim memleketimiz. Bizler bu vatanın evlatlarıyız. Ne ile yönetilirse yönetilsin. Biz getirmedik bu adamları başımıza. Çoğumuz önceden namaz da kılmıyordu. Namazı sonradan başladık. Ama bu topraklarda yaşadık büyüdük. Gerekirse dinimizden dolayı biz inancımızdan dolayı bu topraklardan da çekip gitmesini biliriz. Hicret etmesini. Gerekirse ama bu topraklarda ezanlar okunurken Anılarımız babalarımız doğrusuyla yanlışıyla dinlerini yaşarken Bacılarımız bizim başörtülerini takarlarken Dinin kalıntıları asıllarına dönerek düzeltilme imkanı varken Dinin bozuk kalıntıları bidatlar, hurafeler varken bunlar düzeltilme imkanı varken metodumuz ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in metodu olmalı. Ezan okunan bu toprakları, bu vatanı gizli düşmanlarına fırsat bulduklarında beşikteki çocuklara bile zarar verecek acımayacak olanlara ki geçmişte bunlar tecrübelerle sabit kanlarımızı, ırzlarımızı kirletecek olanları bırakmaya hiç niyetimiz yok. Öyle oy verilmezmiş, işte küfürmüş falan bunu geçecekler her şey naslarla ortada naslı getirirsin bu adam bu nasla bakalım ne kadar gönlü yatışıyor delili getir, getiriyorsun gönlü yatışmıyor adamın ya Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler kafirlerdir kafirlerin ta kendileridir ayetini getiriyor oy verilmez e, hariciler meselesinde o kadar anlattık bunu değil mi uzun uzun anlattık bu ayet haricilerin devamını getirdikleri ayet bu ayetler ne, ne kadar insanı zulmettiler ya Bu ayeti niye sahabe gibi anlamaz kimse? Bana bir tane söyle dedi. geldi dükkana. Dedi işte dedi ben tayyib'e ve kafir diyorum dedi. Şimdi bu burada isim de veriyoruz artık. Ondan sonra niye dedim kafir diyorum dedim? İşte dedi Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler kafirlerin ta kendileridir. Ben dedi Rabbime karşı dedi bu ayet tüm var senin diyeceğim dedi. Sen ne diyeceğim bakalım dedi. Ben de dedim ki Ben de Rabbime derim ki dedim Ey Rabbim bu ayeti dedim Sahabenin anladığı gibi anladım Sahabe bu ayette Kimseyi tekfir etmedi, tekfir edenlerine de Harici dedi, nasları var Çünkü bunun, dolayısıyla ben de Böyle anladım derim dedim Sen o zaman nasıl yapacaksın dedi, sen de Hangi sahabenin anlayışıyla amel Bu ayeti sen kime göre anladın Dolayısıyla ayetleri de kime göre anladığımız Kur'an ve sünneti kime göre anladığımızı Belirtmek gerekir falan şeyhe göre değil. Falan hocaya göre değil. Falan taifeye göre değil. Sahabe, sahabe bunlar. Bunlar adaletiyle tevfik edilmiş, hikallenmiş, udul denmiş insanlar. Bunların anlayışıyla anlamak gerekir. Bazı kardeşlerimiz oy vermek demokrasinin bir unsurudur. Gereğidir onu desteklemek gerek desteklemek demektir diyorlar. Bizler de deriz ki Hıristiyanların İsa Allah'ın oğlu üçten biridir. Rahiplerini, Rabler edinme ve benzeri inançlarını şirkten birer hükümdür. Bunlara rağmen Resulullah ve sahabeler Hristiyan Rumların kazanmalarını istiyor. Şimdi sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerin ve Hristiyan Rumların kazanmalarını istemeleri, onları meclislere karşı tasvip etmeleri, haşa onların şirk ve küfürlerini istemeleri, tasvip etmelerin manasını mı taşır deriz? Hıristiyanlık unsurunu Bu unsurunu istediği ve desteklediği anlamına gelir diyorlar ya burada kesinlikle hayır o şirk ve küfür onların da ama biz putperest mücusilerin yanında Hıristiyan Rumların yanındayız ve destekleriz o kadar deriz. Aynen Allah ve o zaman yaptıkları gibi. Yine bazı kardeşlerimiz Allah'ın indiriyle hükmetmeyenler kafirlerin ta kendileridir ayetin delil olarak oy vermemenin ver, vermemeye delil getiriyorlar. Deriz ki biz bu hükmü ayet ve hadisler ile açıkladık. Şimdi siz bu hükmü uyur. Şimdi biz bu ayet ve hadislerle bu hükmü açıkladık. Doğru mu? Getirdik mi ayeti? Hadise de getirdik. Hikm-i burada anlayışını da getirdik. İkişer arasında. Bak bu ayeti kullanmış. Hüküm belli. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmenler de kafirlerdir şimdi. Hükme uyumazsan sen ne olacaksın? Ortada hüküm belli. O zaman Allah'ın indirdiğiyle buyurun sizler hükmedin oy verilmeyeceğine dair açık bir hüküm getirin yoksa bu şirktir derken Allah'ın indirdiğinin dışında sizler kendi kafanıza göre hüküm koymuş olursunuz o zaman Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenlerse siz olursunuz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onların hükümlerini kabul etmediği için Hristiyan Rumlarla tebhükte savaştı ama onların mücuselere karşı galip gelmesini istedi ve onlara Allah yardım etti arasını nasıl bulacağız bulunmasını açıklıyoruz değil mi Yine bazı kardeşler bu cahil Müslümanların kurduğu parti iktidardayken birçok insana zulüm yapıldı. Gerçi bunları ara ara hep verdim ben cevaplarım da. Ama burada tabi deminki bahsettiğim hadise doğru geliyoruz. Bizler de deriz ki Hıristiyanlar da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in döneminde zulüm yaptılar. Ehli kitapta değil mi? Bu, bu demek değildir ki Hıristiyanlara karşı Hıristiyanlara daha yakın olmayalım. Bazı kardeşlerimiz demokrasi bir dindir. Bundan dolayı oy vermek, o dini savunmak anlamına gelir demektedirler. Deriz ki Hristiyanlık da bir dindir ve küfürdür. Ama sallallahu aleyhi ve sellem sahabeler onların kazanmalarını istedi yoksa dinleri, dinlerini mi savundu? Nitekim onların dinlerini savunmakla mecusu olanlara karşı kazanmalarını istemesi farklı şey. Yüce Allah da müşrik oldukları halde Ebrahim'in Fil ordusuna karşı Kureyş'e yardım etmişti. Bakın Ümmühani annemizden bir de ayrıyetten Zubeyr İbnül Havvan'dan gelen bir rivayet var. Sallallahu aleyhi ve ben Ümmühani annemizden gelen bu rivayeti e, biliyordum bir tek. Bugün şöyle bir tahkikine tekrar bir bakayım dedim. Çünkü el bana bunu hasenlemiş. Ondan sonra bir baktım Zubeyr İbnül Havvan'dan da bir rivayet var. Aynı şekilde buna şahit olarak getiriyorlar bunu. Diyor ki Yüce Allah kureşi yedi özellikle üstün kılmış. Bakın Yüce Allah Kureş kabilesini ne yapmış? Yedi özellikle üstün kılmış. On yıl kendisine ibadet etmeleriyle üstün kılmış ki bu süre içinde Kureşten başka ona kulluk eden yoktu. Yeryüzünde bir kulluk eden onlarmış bakın. Fil olayında fil olayında müşrik olmalarına rağmen kendilerine yardım etmekle üstün kılmıştır. Allah müşrik bir kavme yardım etti şimdi. Haklarında Kur'an'da bir sure indirmekle üstün kılmıştır ki onlardan başkasının adı bu surede geçmemiştir diye devam ediyor. İşte onlara su dağıtma, e, hacılara e, su dağıtma, kendilerine işte yemek dağıtma gibi şeyler görevleri bunlarla üstün kılmıştır diye devam ediyor rivayet. Bizim burada... Hadiste dikkat çekilmesi gereken yer fil olayında müşrik olmalarına olmalarına rağmen kendilerine yardım etmekle üstün kıldı. Yine sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah Mekke'den öldürülmeyi ya da fili alıkoydu demişti. İbn-i Hacer al-Azgalani bu hadiste diyor ki... Hadiste geçen Allah Mekke'den fili alıkoydu ifadesi meşhur fil kıssasını ortaya koymaktadır. Habeşliler Mekke'ye filleriyle birlikte geldiler. Allah Mekke'ye gitmelerine engel olarak onlara sürü kuşları musallat etti üstelik o sırada Mekkeliler kafirdiler diyor İbn-i Hacer şimdi Allah Azze ve Celle ne yaptı müşriklere yardım etti fil olayına karşı onları korudu bir de Kabe'nin içinde putları korudu öyle mi diyeceğiz latmenatuzda hep oradaydı putları korudu öyle mi diyeceğiz bunu diyebilir miyiz burada önemli olan müşrik olan bir kavme yardım ediyor Yüce Allah içinde o kadar put doldurdukları halde çünkü Ebre'ye Kabe'yi yerle bir yapmak için geliyordu değil mi kendisi onu alternatif yapmıştı Yemen'de altından falan kimse gitmedi komple yok edecekti ondan Kâbe'nin içinde putlarla kalması mı daha iyi yoksa yeryüzünden komple yok olması mı yok olsaydı onun yeri şurada burada tartışmalar başlardı insanlar katloğunurdu Kabe bir daha yapılmayabilirdi. Ama o an putlarla kalması bakın iki ehven-i şer, gördünüz mü? İki şerden biri. Daha sonra bir peygamber gelip o putları zaten yıktıracaktı güzel Allah. Allah dilediği kavme, dilediği şekilde yardım ediyor. İşte burada bunu iyi düşünmek gerekir. Yine sallallahu aleyhi sellem sadece istedi ama gidip Hristiyan Rumlara yardım etmedi diyor. Şimdi burada tabii buna girmeden önce şöyle de diyelim. Bazıları da şöyle diyorlar. İşte her ne kadar sen oy veriyorsan da burada senin niyetin önemli değil. Bizim niyetimiz ne? Bu açıkladığımız ayetleri ikişerden birini def etme, işte bize daha yakın olanı işte demokrasiyi tasdikleyerek vermemek bu ne? Senin niyetin ne olursa olsun önemli değil diyor. Bakın Hatıb bin Belta Hatıb bin Belta kıssasında e, ne yaptı hatıp bin Belta? Müşriklere mektup gönderdi, yardım etti. Doğru mu? Bir sahabeydi bu. Ve hala sahabe olarak biliniyor radıyallahu anhu. Peki burada Allah Resulü müşriklere böyle bir şey yapanın hükmü ne dinle? Casusluk. Bunun hükmü ne dinle? Adamı dinden çıkarır. Peki Hatıb bin Meltah ne yaptı? Allah Resulü Ben dedi ailemi korumak için bunu yaptım dedi. Benim dedi yoksa dedi imanımda bir şeyim yok. Hatıp doğru söyledi dedi. Burada niyete bakılır. Kalbin kastına bakılır. Ve o bedir ehlin bende. Burada ne niyetle verdiğin ne kasıtla verdiğin de önemli. İnsanların kasıtlarını bilmeden tekfir etmemek gerekir. Evet <gülüyor> Bu konu gittikçe uzuyor. Ben bayağı bir şey yapmışım kusura bakmayın. Burada keselim inşallah. Herhalde anlaşılı. Tam bir saat oldu. Söylenecek çok şey var. Ama Rabbim bizlere bu konuda şöyle dua ederek bitirelim. Basiretli olmayı nasip etsin gerçekten. Gerçekten naslardan ayrılmamayı. Kitap sünnet üzere kalbimizin yatışmasını ona göre anlamayı. Eğer yanlış biliyorsak da bizi bize doğruyu göstermesini nasip etsin. Dolayısıyla hani bu konuda daha Necaş-ı var. Yusuf Aleyhisselam kıssası var. Yusuf Aleyhisselam'ın işte Maliye Bakanı olarak hükmetmesi gibi. Bunlarla ilim ehlinden delil getirenler var. Asri alimler var. Useymin Elvani gibi buna cevaz verenler. Dolayısıyla yani ilim ehlinden de bu şekilde anlayanlar. Çok Abdurrahman, Abdülhalik kuvvetli bir alim. Daha bunun gibi var. İsimlerini unuttum şimdi. Eee Yani bu konuda meseleleri güzel irdeleyip okumak lazım. Öyle boş boş dini doğru düzgün yaşamadan rüzgar yapmamak gerekiyor. Rabbim bizleri basiret üzere yaşayıp ölmeyi nasip etsin. Amin. Yani durmak yok yola devam diyoruz yani öyle yani. ha? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>